Mürşid ile cismâni SOHBET VE edepleri. Bazı Geylani, Şeyh Abdülkadir Subhani, kendisine çok yakın müritler ziyaretlerine geldikleri zaman, halvethanenin kapısına kadar gelir, kapısını açar, mürit onu ziyaret eder, kendisi içeriye döner, hiç de yüzlerine bakmaz ve onlara iltifat etmezdi. Hakiki olmayan müritler geldikleri zamanda halvetinden çıkar, Yanlarında oturur, normal bir arkadaş gibi sohbetleşirdi. Onun bu hali, münkir bir müridi kendisine musallat etmiştir. Münkir olan müridini kurtarmak için, Azizim, kalben bize sadık olanla ruhani bir irtibat kurarız. Onun ehliyet ve kabiliyetine binaen, onun kalbi içerisinde otururuz. Kalbinde oturduğumuz müritte, kabre kadar değil, haşre kadar kalırız hanesini bize tahliye etmeyenlerle cismani olarak beraber oluruz. Cismi bizden ayrılır. Ruhumuz da ondan ayrılır. Bizden ecnebi olmayana göre kapıdaki musafaha ve selam kafi gelir. O fakir cinsinden olmayanlar ile bizim ruhaniyetimiz beraber olmadığı gibi tüm zekatımız müstehak fakirlerin kalbindedir. Şefkatimiz umumidir. Muamelemiz zahiridir. İrşat ve sohbetimiz batiniydir, gizlidir. Allah, sadakayı fakire verin buyurmuş. Resulullah da verdiğiniz sadakayı gizleyin buyurmuş. Hüküm zahire göredir. Mükafat kalbin ameline göredir. Allah da niyetlere göre sevap verir buyurmuştur. Şahı hazneden naklen canımın canı ciddi muhiblere iltifat etmemek aşklarını artırır. Nitekim, muhabbeti az olanlara zahirde iltifat etmemek nefretlerini artırır. Şah-ı Hazne, en çok sevdiği kimselere en az iltifat ederdi. Siz maksadınız ve niyetinize göre nispet alırsınız. Biz vazifelerimizi yapalım. Şah-ı Hazne emindir buyurdu. İmam Arif Sehreverdi kutsesi Ruhu, ''Mürit her nasıl olursa olsun kuvvetine bakmamalıdır.'' Çoğu insan kabiliyetinden habersizdir. Açık ve gizli sohbetlerde edebe riayet etsin. Zahiri sohbet, beden terbiyesi, batınisi de kalp terbiyesi için faidelidir buyurmuştur. Beden terbiyesi, fıkıh ilminin bilinmesine aittir. Fıkıhtan maksat bilmesi değil, ondan maksat fıkıh ilmini anlamak ve onunla amel etmektir. Hiçbir ilim erbabına açık müjde yoktur. Fıkıh ilmini anlayıp onunla amel edene açık müjde vardır. Men eradallahu bihi khayran yufaqkihuhu fid-din ve yulhimuhu rushdahu. Allah Teala kimin hakkında hayrı murat ederse onu dinde fakih, eşit şeriatin hayatlarına hakim olduğu, helal ve haramı birbirinden tefrik edici zevatlar kılar. Ve seçkin ve doğru yolda yürümeyi de ona ilham eder. Fıkıhçı olmaktan Murat onu anlayıp onunla amel etmektir. Nitekim küfür ve fıskı bilen, kafir ve fasık değildir. Gereğince amel eden, fasık veya kafir olur denilmiştir. Fıkıh da öyledir. Yani fıkıh bilmekle kişi fakih olmaz. Fıkıh ilmini hayatına hakim kılan fakih olur. İşte böyle bir zatı tanımak, onunla hemdem olmak, düşüp kalkmak Allah Teala'nın nimetlerinden biridir. Bu itibarla Hazreti Ömer radıyallahu teala anhu Allah'a andolsun, bir kula İslam'dan sonra salih kardeşten daha hayırlı bir şey verilmemiştir. Binaen aleyh böyle bir kardeşi bulmak büyük bir ganimettir buyurmuştur. Şeyh Ebu Talib Muhammed el-Acemi el-Mekki'nin Kutul Kulub adlı eserinde tahriç ettiği bir hadisi şerif şöyledir. Men eradallahu bihi khayran razekahu halilen salihan innesiye zekkerahu ve in zekara e'anehu Allah Teala bir kimsenin hakkında hayır murat ederse ona salih bir dostu yahut salih bir kardeşi rızk olarak verir. Şöyle ki unutsa Dostu ona zikri hatırlatır. Gafletten ayılıp zikrederse ona yardımda bulunur. Şüphesiz böyle bir dost veya kardeş veli-i başkası olamaz. Çünkü veli-i mürşitte fıkıh ve rüşt birleşmiştir. Dimağında fıkıh, kalbinde rüşt, azalarında ise tatbiki İslam yerleşmiştir. Beyazıda da Bestami, ben Şeyh Ebu Ali Sindî ile sohbet ettiğim zaman ona farz ilimleri öğretirdim. ''O da bana tevhid ve halis kalp ilmini öğretiyordu.'' buyurmuştur. İmam Gazali de Şeyh Abdurrahman Bazi İmam Şe'rani Hacı Ali'den, Mevlana-i Rumi Şems-i Tibrizi'den halis tevhidi öğrendiler. Bunlar kendileri alim, mürşidleri ümmidir. Demek ilmi öğrenmek ayrıdır, anlamak ve onunla amel etmek de ayrıdır. Onun için intisaptan sonra mürid, Marifet, şuhud ve nispeti, Kamil şeyh'in sohbetinden alır. Bina an şeyhle sohbetin en mühim edebi, kendi bilgi ve aklını terk etmektir. Kendini terk ettiği an var olur. Piri Tahiden naklen, zamanın nadiresi, şeyh Abdulhakimi Bilvanisi kutsesi ruhu bize şöyle sohbet ettiler: Bu tarikati âliye elverişli, cahil itikatlı alimdir. Cahillerde itikat kuvvetli, ihlas zayıf olur. Alimlerde ihlas kuvvetli, itikat zayıf olur. Eğer alim avam tabakası gibi mürşidine inansa çok erken kavuşur. Cahil veya alim olsun kimseyi sohbetten men etmeyin. Şu hayrete şayandır ki bazı insanlar sohbetten sakınıyorlar. Sohbet meclislerinde hazır olmuyorlar. Kimisi de dervişlerin safından kaçıyor miskinlerle oturmayı tercih etmiyor. Halbuki feyadı Mutlak Taala feyiz ve bereketi dervişlerin meclislerine daha fazla akıtmıştır. O mecliste misafirlere Hazreti Ali himmet eder. Yer hazırlar. Manevi minderler döşer. Hazreti Hızır da o meclislerde sakî olur. Binane aley dervişlerin meclisinden daha yüksek bir meclis yoktur. Samimiyetle yedi Müslüman Kemali edeple oturup sohbet ettikleri an kalpleri birleşir. Bir olur. Bir veliyi pir kadar feyz alır. Hatta yediden biri kuvvetli rabıta ile üstada bağlansa, Üstadın oluğundan nispet ve feyzler kalbini masivadan temizlemiş, Ehli rabıtanın kalbinden diğer kalplere sirayet eder. Ne asrımızdaki gaflet çok ilerlemiştir. Ciddi rabıtaya muvaffak olan çok feyz alır. Mürşidin huzurunda kuvvetli rabıta ciddi dinlemekten ibarettir. Gıyabında ise ya şeyhi kendisi yerine koyup şeyhinden dinler gibi dinletmek ya da şeyhi dinletenin yerine koyup samimiyetle dinlemek gerekir. Bu rabıta çok elzemdir. Umum tesirler bundan olur. Şeyhinizin huzurunda uyanık olarak oturun. Kelimelerini zapt edin. İşaretlerine dikkat edin. Şahı Hazne'den Naklende şöyle devam ettiler. Şeyhinizin yüzüne bakmayın. Şeyh yüzünüze baksın. Kur'an okuduğunuzda, Şeyhim yerimde oturmuş, Normal sesli okur. Ben dinleyiciyim. Diye düşünün. Böyle yapmak o mahalde zulmeti kaldırır. Edeple, Cismani olarak şeyhi dinlemekte sohbet, Ruhani sohbetin postacısıdır buyurdular. Mürit şeyhinin huzurunda, Hiçbir şeye iltifat etmez. Hatta zikri de terk eder. Kemali ihlasla, sukut halinde şeyhinin sözlerinin talebiyle feyz almaya çalışır. Yani amma ezberlemek, amma yazmak ile üstadının işaretlerini araştırır. Şeyh Fetullah Verkanisi, akşam namazının akabindeki vakit, rabıta ve muhasebe zamanıdır. Şeyhinin huzurunda olan müntesip edeben gözünü kapatır rabıta etmez kalbi olarak kendisine dilekte bulunur adeta dilenci olur buyurmuştur gafsı hizani müride ebedi mülk olabilecek hem dünya hem ahirette servet olabilecek sohbettir ondan başkası hal keşif rüya ruhi zevkler cismani lezzetler gelip geçicidirler bunlar bidayette başlarsa istidraç ihtimali olur çünkü sohbet Kalp ve beden terbiyesinin esasıdır. İki cihanın saadetine lüzumlu olan ancak tövbe ve terbiyedir. Tövbe ile insan azaptan kurtulur. Terbiye ile cennete girer. Tövbe ve terbiyeden başka pek ender müride mülk olabilir buyurmuştur. Bazı insanlar sohbeti vaaz gibi bilirler. Halbuki arada çok farklar vardır. Sohbet kalbe Allah'tan gelen ilhamdır. İradiye tecelliyesinin semeresi olarak kamil insanın kalbine gelir. Hikmetli ve tesirli olur. Başkalarının kalplerini tedavi eder. Müntesiplerin tecelliyi iradeden faedelenmeleri için, üstadın sukutu halinde sükuta devam etmeleri gerektir. Şeyh Muhammed el-Kürdi ruhu buyurmuştur ki, Müntesiplerden birisi, üstadımızın huzurunda konuştuğu zaman, Üstad kızardı. Bu mecnun ve meczupların yüzünden iradi tecelliye tezahür etmiyor. Demekle meclisi terk ederdi. Gavz-ı Hizani, Sükutumuzdan faidelenmeyen sözümüzden mahrumdur. Bizim yolumuz ashab-ı kiram yoludur. Ashab, sükut halinde Hazreti Mustafa'yı dinlerlerdi. Nitekim hadisi şerifte de şöyle ferman buyurulmuştur. Deûni mâ teraktukum. وَاِذَا حَدَّسْتُكُمْ فَخُوذُوا عَنِّي وَاِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُعَالِهِمْ وَاَخْتِلَافِهِمْ عَلَىٰ اَنْبِيَائِهِمْ Ben sükuta dalıp size açıklamadığım zaman sizler de beni kendi halime bırakın. Size sohbet ettiğim zaman benden onu hıfz edin Eşit emirlerimi yapın, yasaklarımdan sakının. Sizden öncekiler peygamberlerine çok soru sormakla ve ihtilafa düşmekle helak oldular. Üstadın cismani olan sohbetinin en mühim edep ve usulü bu hadisle beyan olunmuştur. Masum-u Rabbani Kutsisi Ruhu Müridin, üstadının huzurunda iken sükutla kalbinin feyz almaya, dimağının da sözleri zapt etmeye çalışması, pederimin en çok tavsiye ettiği edeptir Eğer sohbet esnasında kalemle kelimeler zapt olunursa daha güzeldir buyurmuştur. Gavs-ı Hizani Kudsesi Ruhu Cismani sohbetten faedelenmenin başlangıcı beyattir. Feyz almaksa teslimine bağlıdır. Şu kadar ki nisbetin gelmedilebilmesi için müridin müşteri olması şarttır. Eğer müridin teslim ve iradesi, kabiliyeti, müridin isteği olmazsa üstadın kamil olması faidesiz olur. Nitekim Hazreti Mustafa'dan daha kamil bir mürşid dünyaya gelmemiştir. Gelmez de. Kendileri Ebu Talib'e çok şefkat ettiler. Ebu Talib müşteri olmadığından ondan faidelenemedi. Halbuki Ebu Talib onu çok dinlerdi. Onun için Sadat-ı Nakşibendi'ye feyzin gelmesine önem vermediler. Feyzin alınmasına ehemmiyet verdiler. Halbuki Allah'tan kula feyzin kesildiği bir an tasavvur edilmez. Şu halde ruhani ve cismani sohbetten faidelenmek için zikir ve rabıtayı bile bırakıp kemale teslim, kemale edep, kemale huzurla şeyhini dinlemeli. Asab-ı kiram bil fiil cismani ve ruhani sohbete önem vermekle sıhhat buldular. Onun için onlara ashab denildi. Onlar Resul-ü Muhterem'in huzurunda ölü gibi duruyorlardı. Çoğu kafasını göğsünde gizleyip mücerret bir cisim gibi görülüyorlardı. Bu itibarla Birçok ehli tasavvuf, tasavvufu tarif ederken şöyle dediler. Tasavvuf, kendi istek ve iradeni terk etmen ve üstadın emru iradesine girmendir. Nitekim Mustafa Feyzi, Risale-i Halidiyye'nin tercümesinde bu tarifi tercih ederek, üstadın iradesine girmekten başkasıyla masiva kalpten çıkmaz. Ehli tasavvufun ittifakıyla masiva kalpten silinmediği müddetçe, Tecelliyenin istivası mümkün olamaz dediler. Şahın aksiment buna işareten terki terk buyurdu. Kamil insanın üstadın kemalatını elde etmenin edep ve usulü. Bizim dinimiz hep edepten ibaret İslam dinidir. Allah ve Resulullah'ın hoşuna gelen her şey edeptir. Edebe riayet kemaliyettir. İnsan ne kadar edepli olursa o kadar said ve mutludur. Hukema ebedi saadet edeptir dediler. Hadis-i şerifte de, Edde beni Rabbi fe ehsene teedibi Rabbim beni edeplendirdi ama güzel edeplendirdi buyurulmuştur. Mürit edeple kemaliyetleri elde eder. Şeyh İsmail Rusuhi Hazretleri, Cennetin anahtarı, La ilahe illallah'tır. O anahtarın kılıfı da edeptir, buyurmuştur. Şeyh İsmail Bursevi, Ashab, peygamberin hakkında ne gibi muamelede bulunmuşlarsa, mürit de şeyhi hakkında aynısını tatbik eder. Kamil edep, insana kemalatı celbeder. Ne kadar mürit, edeple şeyhine yakın olursa, şeyh o kadar ona yakın olur. Yani edep, müridi şeyhinin ruhaniyetine kafes kılar. O kafeste şeyh görülür. Bu kemal buldu mu, mürid şeyh olur. Şeyh Ebu'l-Osman el-Maghribi, edep, büyüğe hürmet, küçüğe merhamet, aynı seviyede olana güzel söz söylemek ve nezakettir. Arkadaşın senden büyük ise, şeyhin ise edep, hürmet ve hizmet etmenden ibarettir. Dostun, emsalin ise, fedakarlık ve vefadarlıktan ibarettir. Senden küçük ise edep, ona şefkat etmektir. Ey derviş, cahile karşı edep siyaseten, yani Cenabı Hakk'ın hükmünü icra etmektir. Kulu hakka kavuşturmak için cahile karşı siyaset edebi ile davran. Dostun akıllı ise edebi ona riayet etmek ve zekasını değerlendirmektir. Dostun zengin ise edebi ondan olabilecek menfaatten yüz çevirmektir. Fakir ise edep ona cömertlikle muamele etmektir. Fasık ise ona nasihat, sofi ise ona teslim olmaktan ibarettir. Bilhusus şeyhinin tabiilerine edebe riayet, hidayetin ilk kapısıdır buyurmuştur. Hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur. İnne lillahi evvaniye fî arduhî ve hiyel kulûbû. Ve ahabu kalbülü ile Allahı açfağı ve aclabu ve arquha. Muhakkak yerinde Allahın kapları vardır. Onlar kalplerdir. Allah'a en sevimli kalp, en safisi, en serti ve en yumuşağıdır. Bu hadisi şerifte şunlar ifade edilmektedir. A. Kalpler kaplar gibidir. İçinde dünya sevgisi, hırs, haset, kibir ucub, gösteriş ve hasılı kalbi hastalıklar, riyazet ve zikirle silindiği zaman kap gibi parlar. B. Allah Azze ve Celle'nin salih kullarının kalpleri, zikirle parlamış olduğu ve Allah Azze ve Celle, o kalplere lütuf ve rahmetiyle tecelli ettiği ve nuruları o kalbe aksettiği için Allah Azze ve Celle'ye sevdirilmiştir. C. Güneş şeffaf bir kaba, Mesela bir cam sürahiyesine aksettiği zaman, o sürahiye görülmediği, ancak sürahiye de akis yapan güneşin ziyası görüldüğü gibi, Allah Azze ve Celle de salih kullarının kalplerine tecelli ettiği zaman nurlar görülür. Nurların aksedilmesi nispetinde o kalp saflaşır. d. Tertemiz ayna misalinde olan kalp saflaştığı nispetinde şeriatı tatbik etmekte o kadar sertleşmiş olur ki balyozlarla vurulsa şeriatten taviz vermez. Onun için hadisi şerifte o sevdirilmiş kalpler en safisi, en serti ve en yumuşağıdır diye iki zıt vasıfla vasıflandı. e. Sertliği ve şeffaflığı nispetinde zahiri ve batini olan alem yani mülk ve melekut alemi onda suretlendiği münasebetiyle eşyanın özünü bilmeye elverişli olur o kalpler. Çünkü şeffaf olmalarıyla o kalpler Allah Azze ve Celle'nin nazargahı olmuştur. Artık böyle kalplere kalbi bağlamak, yönelmek haktır. Şüphesiz veli-i mürşidin kalbi günahlardan temizlendiği için saflaşmıştır. Dini tatbik ettiği için sertleşmiştir haktan feyz aldığı için ihvanına şefkat etmekte yumuşamıştır. Veli-i mürşid, nurlarını göstermeye muktedir değildir. Allah Azze ve Celle'nin adetlerinden biri de şudur ki, o şeffaf aynalara mukabil kalbini tutan zevatlara da lütfeder. Teslim, ihlas ve muhabbeti nispetinde faidelendirir. Yalnız mürşid o faidelenme yolunu gösterir. İşte böyle bir zatın kalbinin lütfunun dalgalarından faidelenmek için müridin şeyhe karşı edepleri aşağıda yazılmıştır. Mevlana-i Rumi hizmette kusur etmek sizin dolaşan gezegenlere çok nur ulaştı ve yine edepten dolayı melekler günahsız tertemiz pak oldular buyurmuştur. 1. Üstadın huzurunda ve gıyabında hiçbir zaman onun haline, fiiline, sözüne hareketine itiraz etmemektir. Şeyhine dört kelime ile hitap eden, felah bulamaz dediler. Neden, nasıl, niçin, ne demek. Adeta meyyit, yıkayıcının elinde teslim olduğu gibi, müridin şeyhe teslimiyeti lazımdır dediler. Şeyh Muhammed Hani, Her şeye çare vardır. Lakin şeyhine itiraz edenin çaresi bulunmamaktadır. Çünkü itirazın menşe'i, kibirlilik ve kendini beğenmektir. Kendini beğenen, kendi nefsine şeyh olur. Onun için itiraz eder. Şeyhinin bereketinden mahrum olur. Şu halde tabiatine, itikadına muhalif bir şey gördüğü zaman onu tevil eder. Kusur bendedir demesi gerekir. Eğer kalpten geçmez ise, Musa ile Hızır aleyhisselamın kıssasıyla kendini teselli eder beyat tazeler, istiğfar eder. Yine geçmedi ise şeyhine arz eder buyurmuştur. 2. Kalbine gelen umum vesvese ve hataraları şeyhine arz etmektir. Tabiple hastanın aralarında mahremiyet söz konusu olmadığı gibi, şeyh ile mürid arasında da çekimserlik ve mahremiyet söz konusu değildir. Arz ettikten sonra tedavisini şeyhin keşfine havale eder. Yani halini şeyhinin keşfine havale etmez, arz eder. Halin tedavisini ona bırakır. Mesela huzurunuzda oturduğumda şehvet kuvveti harekete geçer. Utanıyorum, mahcubum, himmetlerinizi dilerim efendim şeklinde ifade eder. Nasıl yapayım, neden bu hal bana geliyor, niçin şefkat etmiyorsunuz şeklinde demez. Rüyayı arz eder. Şeyhinin telkinini bekler. ''Rüyamın tabiri nedir?'' demez. Nakşibendi saadetleri, durumunu şeyhin keşfine havale eden müride az iltifat ederler. Fakat halini arz edene, yani müridin zahiri ifadesinden dolayı, batini tedaviye gayretli olurlar. Bazen telkin, bazen tebliğ, bazen de dua ile tedavi ederler. Bazen de teveccühle tedavi ederler. Onun için müridin vazifesi burada, halini arz etmektir. Mürit de keşfe itimat vermeyip şeyhinin telkin veya tebliğine itimat eder. 3. Sıdıktır. Samimiyetle ifade edilir. Burada ihlasın manası şudur. Şeyhinden gördüğü meşakkatlere katlanmakla emrine bağlı kalmaktır. Malından, evladından daha fazla üstadı sevmektir ve sevgiyle mağrur olmamaktır. Huzurunda emrine itaat, gıyabında da hoşuna gitmeyen hal ve günahları terk etmek, samimiyetin alametidir. Binaenaleyh şeyhe karşı samimiyet, doğruluk, müridin ana sermayesidir. Ne doğarsa bundan doğar. Hali vakti iyi olan mürid, mal ile cihade devam ettiği gibi, canla cihadı da muhabbetini artırır. Kur'an-ı Hakim'de de bu edepler emrolunmuştur. İnnaal mu'minun aladin âmanu ve rasûlhi, thumma lam yirtabu ve jahedu b'amwalih wa anfusihm fi sabirillâh. Ulaikhumu sadiqun. Müminler ancak onlardır ki Allah'a ve Rasulüne iman ettikten sonra şüpheye girmeyip Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihat ederler. Eşit hizmete devam etmekle, nefs, şeytan ve kafirlerle çarpışırlar. Mal ve canlarını Allah ve Resulullah yoluna feda ederler. İşte onlar gerçek sadık müminlerin ta kendileridir. Yani kuru iman kâfi gelmediği gibi mücerret beyat etmek de kâfi gelmez. İmandan sonra şüpheye girmemek lüzumlu olduğu gibi beyattan sonra malla canla hizmet de lüzumludur. Müridin doğruluğuna alamet de budur. Binaenaleyh Mürid ne kadar sadık olursa o kadar feyz kalbine gelir. Ne kadar feyz gelirse o kadar erken yolu biter. Müridin şeyhinin kapısından başka nefsi için felah yolu olmadığına inanması doğruluğunu artırır. Bu inançla doğruluk feyz kapısını açar. 4. Şeyhine hizmet etmekte Allah Teala'ya kul olmaktan başka hiçbir şeyi niyet etmemektir. Yani, Şeyhe yaptığım hizmet şeyhin şahsına değil Allah ve Resulullah'a ibadettir diye inanmalıdır. Yani mürit kalbinde fena, beka, hal, keşif, keramet, halife olmak gibi arzuları niyet ederse yahut bunları gaye edinse doğruluğu ve hizmeti boşa gider. Çünkü bunların talep edilmesi nefse bir kemaliyettir. Mürit burada mücerred Allah'a kul olmayı arzular. Müridin birisi şeyhine, muhabbet nedir diye sormuş. O da, ben ayak olmak isterim, sen baş olmayı soruyorsun. Muhabbet tövbe demektir. Tövbeden sonra şeyhinin hizmetini Allah'ın kulluğuna gaye edinmektir. Tövbe ayaktır. Hizmet ayakkabı gibidir. Onsuz bir tarafa varılmaz demiştir. 5- Şeyhinin ona emrettiği virtlerden başka umum zikir ve tesbihleri terk etmektir. Şu halde mürid naklolunan sair zikir ve tesbihleri terk eder. Çünkü şeyh, müridinin ne ile kavuşacağını bilir. Onun için müridin, şeyhin hatasını bile kendisinin doğruluğundan daha üstün görmesi gerekir. 6. Hizmet ve çalıştığı virtlerde Allah'ın zatından başka her şeyden alakayı kesmektir. Nefsini umum mahluktan daha aşağı itikat etmektir. Böyle itikat eden ne şeyhinden ne başkasından nefsi için bir hak talep edemez. Bu itikatla mürit kendini şeyhine feda eder. Ölür, arzusu kalmaz. Şeyh cenazesini alır, fena makamının mezarına gömer. O zaman dirilir. 7. Şeyhi hakkında hiyanet etmemektir. Mürid, şeyhine hürmette kusur etmez. Veli nimetini yüceltir. Kalbine gelen vesveseleri zikir yapmakla yok eder. Kendisine ne gelirse şeyhinin mülkü bilir. Ona göre mülküne riayet eder. Şeyhinin vefatından sonra hanımıyla evlenmeye talip olmadığı gibi, sağlığında terk ettiği hanımıyla evlenmez. Yahut terk ettiği şahıslarla dostluk kurmaz. 8- Şeyhi ondan az amel edeni takdim ettiği zaman o da onu takdim eder. Niçin benden az olana iltifat ediyor dememesi lazımdır. Gavz-ı Azam, şeyhinin sevdiği kimseyi sevmeyen şeyhini sevmiyor demektir buyurdular. 9. Şeyhinin ikrah ettiği şeylerden ikrah etmesidir. Zira üstadın ikrah ettiği bir şeye iltifat eden şeyhinin kalbinden düşer. Şeyhinden başka bir şeyhe iltifat eden, başkadan feyci talep eder demektir. Bu hal şeyhinin feyiz kapısını kapatır. Kalbine böyle bir arzu geldiği zaman derhal şeyhine arz etmesi gerekir. Hatta kalbi kaydığı zaman, rüya gördüğü zaman, imkan varsa üç gün bile tehir etmez. Üç gün geçtikten sonra onu arz etmez. Çünkü vakit geçmiş demektir. Ancak kalbi kaydığı için şeyhi görür görmez beyati, tarikati tazeler. 10. Şeyhinin emrini derhal yapmaktır. Yani olunduğu işte tehir etmesi zarar verir. Sonra yaparsa da pek faide vermez. Hatta yağmurlu, fırtınalı bir gecede yatsı namazına gelen bir sufi, Rabbani makamatının mirasçısı olan Şeyh alil Arinciya. Üç gün evvel ben Gavs'ın yanında idim. Sizin oraya gitmenizi talep ettiler. Şimdi aklıma geldi, ben söylüyorum dedi. Şeyh Ali derhal fırladı. Yola gitmeye başladı. Muhipler hem fırtına var hem de yarım metre kadar kar var. Gidemezsin dediler. Fakat o emir emirdir demekle yola çıktı. Sabah namazını Gavs'ın arkasında kılmaya muvaffak olduğu aynı gecede de hilafet aldı. Ghafz-ı Hizani bu edebi nazarı itibara alarak, ''Bizim tarikatimiz can ve malı feda etmekten başka değildir.'' buyurmuştur. Şeyh İbrahim Desuki şöyle buyurur. ''Ey azizler! Fıkıhla şeyhi tetkik edin. Sonra ona teslim olun. Teslimden sonra kılıçlarla parçalansanız da mürşidinizin emrinden ayrılmayın. Beyninizi onun sözünde, bedeninizi onun fiilinde... Ruhunuzu da onun ruhunda derc edin. Zira mürid böylece teslim olmazsa, mürşit onun kalbini istila edemez. Bilal-i Habeşi de böyle yaptı. Ashab içinde yüce şeref kazandı. 11. Din ve dünya ihtiyaçlarını şeyhine arz etmek. Onu kendine bir müsteşar olarak tayin etmektir. Şeyhin işaret ettiği tarzda nasihatlerini tatbike geçmektir. 12. Şeyhinin gizlenilmesi gerekli olan sırlarını gizlemektir. Buna çok dikkat etmek gerekir. 13. Keşif, keramet, rüya ve Cenabı Allah'tan bulduğu ikramları kemal edeple şeyhine arz etmektir. Fakat arz ettikten sonra hiçbir şeye talip olmamaktır. 14. Ne gibi zamanlarda şeyhi ile sohbet edeceğini bilmesi gereklidir. Mesela bast zamanında şeyhi ile konuşmayı tercih etmek güzeldir. Konuşma anlarında ihtiyaçtan ziyade ses yükseltmemektir. 15. Şeyhinin meclisinde soru soranlara cevap vermemek ve müdahalede bulunmamaktır. Eğer şey sorunun cevabını ona havale ederse, nezaket, tevazu, hilim ile sözü uzatmaksızın şeyhinin emrini yerine getirir. 16. Şeyhinin hürmetinde kusur etmemektir. Hal, hareket ve konuşmalarıyla şeyhinin azametini bildirmektir. Mesela huzurunda filan şeyh böyledir, filan mürid de şöyle yaptı dememek lazımdır. Ne müridi şeyhinin gözünden düşürür ne de şeyhini müridin gözünden düşürür. Mesela şeyhinin seccadesine basmaz, kendisine mahsus yerde oturmaz. Umum eşyalarını muhafaza eder, kullanmaz. Mecburiyet hasıl oldu ise müracaatla yapar. 17. Meclisinde filan selam ediyor dememek. Nakşibendiler şeyhe başkasının selamını tebliğ etmekten hoşlanmamaktadırlar. 18. Şeyhin müritlerinden hiçbirisine gazaplanmamaktır. Çünkü kalben gazaplanmak zikirde bedene tembellik verir. 19. Kendi sırrını şeyhine söylemektir. Ancak şeyhi sormadığı takdirde tarikatten önceki günahlarını gizlemek gerekir. Sorarsa uzun boylu hikaye suretinde değil, işaret ve kısa ifade ile söyler. Şeyhinden başkasına asla beyan etmez. 20. Şeyhin sözlerini muhip olandan başkasına nakletmemektir. İsmini gizlemekle sözünü bildirmek edeptir. Mevlana-i Rumi şöyle buyurur. Dostun güzelliğini, dilberlerin sevgisini, yabancı konuşmalarla bildirmek daha güzel geldi. 21. Şeyhinin huzurunda nafile namaz kılmamaktır. Abdest almamaktır. Şeyh, revatip sünnetleri kılarken beraber kılmak, mümkün değilse şeyhinin meclisi dışında kılması gerek. 22. Şeyhinin sözü ile amel etmek hareketiyle değil. Çünkü her bir üstad şuhud ve makamına göre amel eder. Adetlerde şeyhine uymaz. Daima şeriatı tatbik etmeye devam eder. Her hal ve harekette şeyhine ittiba eden yolunu şaşırır. Nitekim namazda imam bir vacibi terk ettiğinde memum imamına tabi olur. Beşinci rekata kalktığında ona uymaz. Çünkü orada imamın namazı bozulmadığı halde memumun namazı bozulabilir. Şu halde açık sözle şeyhten olan emre bakılır. Şeriate muhalif ise üzerinde durulur, reddedilmez. Muvafıksa derhal tatbik edilir. Hatta hanefi bir mürid şafi'i bir şeyhe teslim olduğu takdirde ibadet ve muamelat tatbikatında şeyhine değil mezhebine riayet eder. Mesela farz ile tabi olan sünneti arasında müridin mezhebi olan Hanefi'de fasıl yoktur. Tesbihler tehir edilir. Şafii olan şey, tesbihatına devam ederken mürid müekked sünnetini kılar. Duasının amin demesine yetişmeye çalışır. Sonra tesbihine devam eder. Şu kadar ki i̇mam Gazali müride mezhep yoktur. Şeyhin huzurunda şeyhin mezhebi müridine mezhep olur demiştir. Bazı meşayih bununla amel ettiler. 23. Şeyhinin meclisi dışında rabıtaya, zikre devam etmektir. Şeyhin sukutu halinde meclisinde rabıta güzeldir. Fakat bazı kümel şeyhinin meclisinde kalbi zikri rabıtaya tercih ettiler. 24. Şeyhinden edep ve erkanı öğrenmektir. Yani şeyhin tebliğ anlarında zikir ve rabıtıyı derhal dinlemeye döndürmek gerekir. Gavz-ı hizani kutsesi ruhu, tarikatın edep ve erkanını öğrenmek asli gaye ve maksattır. Aksi takdirde vefat eden şeyhe değil, Peygamber Aleyhissalatu Vesselam daha büyüktür. Ona bağlanılırdı. Kendisi bir vakit sohbeti terk etmiştir. Salikler yalvarmaya başlarlar. Onlara şöyle buyurur: Nakşi bendiğinin asli gayesi edep ve usullere riayet etmektir. Edep ve usullerin öğrenilmesine ve tatbikatına önem vermeyene sohbet caiz değildir. 25. Şeyhinin meclisinde otururken, hatta her mecliste halka halinde oturmaktır. Minel kitabının usulünden anlaşılıyor ki, Nakşibendiler buna çok ehemmiyet vermişlerdir. Hatta Gavz-ı Hizani, Müritler birbiri arkasında otururlarken, sen geriye çekil, sen öne gel, düzgün oturun diye emrederdi. Sizler başıboş olarak size söz söylüyoruz zannediyorsunuz. Halkada düzgün oturmaya dikkat edin demekle riayet etmeyenlere kızardı diye tasrih olunmaktadır. Hüsameddin Çelebizade Kudsisi Ruhu, Sufuvvet doğru olan safa mahsustur. Halka ve saflarda düzgün durmamak, kalbin safi olmamasına alamettir buyurmuştur. Saf hakkında sahih hadislerin emri sabittir. Maalesef bu edebe riayet edenler çokça azaldı. 26. Zamanın nadiresi, Gavs-ı Bilvanisi'nin Şahı ı Hazne'den olan naklini tatbik etmektir. Şöyle buyurdular. Her ne kadar şeyh, müridinin haline vakıf ise de, Lakin şeri şerif zahirle hüküm etmiştir. Şeriatı tatbik etmenin ismi tarikattir. Şeyh, müridin haline vakıf ise de ona keşif ve hal ile değil, tarikat ve zahiri edeplerle muamele eder. Nitekim Şeyh Husameddin'in bir müridi müşkül bir meseleyi sormuş. Şeyh Husameddin cevabını tehir etmiş. Diğer taraftan meczup bir şey havada uçarak gelmiş. Ve fiilen cevabını vermiştir. O da müşkülünün cevabını almıştır. Şeyh Hüsamettin, şu meczubun halinden cevap alma. Benim tebliğimi bekle. Telkinimi dinle. Çünkü hali cevaplar muteber değildir. Demekle soru soranı tehdit etmiştir. Ve o şeyhin hareketini beğenmemiştir. Çünkü meşayihin cevapları ilmidir. İlme bakın, onunla amel edin. Sonra Gavs hazretleri daldı, başını kaldırırken, üç usulü tatbik etmek müride elzemdir. a. Kalbende olsa, itikadı zayıf olduğu halde cüz'i iradeyi harcamakla tarikat edeplerine riayet etmeye çalışmaktır. Eğer kalbinde, bunu yapayım da halk beni beğensin diye bir gayesi varsa, aklen ve şer'an merduttur, haramdır. Ne isen öylece görün tedavi olman kolay olur. B. Edepleri tatbik ederken, halk bana ittiba etsin diye şeyhine riayet etmeyi gaye edinmek ile edepleri tahsil ederse şer'an makbuldur. Lakin ben de bazı meşayih gibi böyleleri sevmiyorum. Çünkü bu da semere vermez. Müridin öğreneyim, amel edeyim diye kendine bir gaye tayin etmesi şarttır. Şu lamba yanıyor, biz faideleniyoruz. Ama kendisine faidesi yoktur. c. Nefsin kusurunu itiraf etmek. Üstadın azametini idrak etmektir. Bu inancını kendine servet edip, adab ve kaidelere riayet etmek usulüdür. Bu çok güzeldir, çok faidelidir. Böyle inanan, kedi aslandan korktuğu gibi şeyhinden korkar. Böyleler, edeberi ayet etmezsem helak olurum diye korkar. Şeyhinin gıyabında, huzurunda olduğu gibi hareket eder. Şah-ı Hazne böyleleri severdi. Sonra Gavs hazretleri tekrar daldı. Biraz sonra başını kaldırdı. Cemaate baktı. Meclis öyle bir nispete sarıldı ki, tarifinden acizim. Şöyle dediler. Şah-ı Hazne'nin meclisi çok güzeldi. Her nefeste şeriat tatbik edilirdi. Edeb, Allah'a karşı isyanı terk etmek, şeyhin emrini tatbik etmekten ibarettir. Sonra birkaç kere samimiyet kelimesini tekrar ettiler. Daha birkaç söz söylediler. Ben zapt edemedim. Buna ilaveten şunu derim. Andolsun, edep ve şeriatı tatbik etmekle cehenneme girmeye razıyım. Lakin şeriat ve edebi tatbik etmeksizin cennete girmeye razı değilim. Ey Rabbim, edepsizliğimizin afuvunu istirham ederiz. 27. İtikat etmelidir ki şeyhin cismaniyeti dışında ayrı bir ruhaniyeti vardır. Cismi halkla beraber olduğu halde ruhaniyeti hakla beraberdir. İrşat edecek cismi değil ruhaniyetidir. Cismi ruhuna vasıtadır. Hiçbir an o ruhaniyet müridinden ayrılmaz. Ruhaniyetini cismaniyetinde tasavvur ederek devamlı rabıta eder. 28. Her halükarda mürşidin ruhaniyetinden izin isteyerek işe başlar. Mürid şeyhinin ruhaniyetini suretinde, suretini de beraberliğinde tasavvur ede ede şeyhinin ruhaniyeti aynı yakın derecesinde müridin kanı ile beraber tüm vücudunda dolaşır. Yani hayali rabuta hakikat olur. 29. Şeyhin ruhaniyeti ve cismaniyetinin birbirine bağlı olduğuna ve kavuşmaya vesile olduğuna inanmaktır. Onun için huzuruna girdiği zaman ondan izin almaksızın oturamaz. Dalgınlıkta oturdu ise kalben istiğfar eder. Gıyabında ve huzurunda feyzi almaya gayret göstermektir bil husus huzurunda kalbi muhafaza etmektir. 30. Allah'tan başka her şey fani'dir. Şeyhimden başka bana faide verici yoktur. Şeyhinin hizmeti hakkında halkın ve nefsin tüm telkinlerini böylelikle defeder. Şeyhinden niçin filanı yaptın yahut yapmıyorsun diye hikmetleri sormamak, şeyhinin umum fiilini kaderi ilahiyenin hükmü ile yaptığına inanmak şarttır. Onun için şeyh kendisi sorulmaz. Mürit kendisi ise sorumlu olduğunu unutmamasıdır. Bilhusus şeyhini peygamberin vekili olarak inanmaktır. Onun için sekaratta hatta kabirde şeyhinin ruhaniyetinin hazır olmasına, şeytanı def etmek ve hayır yapmasına medetkar olmasına inanmalıdır. Hadis-i şerifte اَلْعُلَمَاءُ اُمَّنَاءُ ümmeti, Ulema ümmetimin eminleridir. Diğer hadisi şerifte, Alimler nebilerin mirasçılarıdır buyurulmuştur. Yani nasıl ki Beni İsrail'de nebiler rasullerin mirasçıları, vekilleri ve halifeleri ise, öylece İslam milletinin sözü, özü, fiili, kemal bulan uleması da peygamber aleyhissalatu vesselamın mirasçıları, vekilleri, halifeleridirler ve emindirler demektir. Şeyhi hakkında bu inanca sahip olan, uzakta ve yakında aynı feyzi alır. Beyazıd-ı Bestami Kudsesi ruhu, Şeyhinin hakkında böyle itikad edip edepleri tatbik ederse, fasıkların en fasıkı olsa bile yine kemaliyetin zirvesine ulaşır buyurmuştur. 31. Allah'tan hidayet ve feyz, şeyhimin vasıtasıyla olmuştur. Burada bir dikkat var. Şeyhim bana hidayet etti diyen kafir, Şeyhimle hidayet oldum diyen mümindir. Yani fiilin hakikatini Allah'tan başkasına isnat küfürdür. Lakin fiilin hakikatini Allah'a isnat edip şeyhini ona sebep kılmak, kapı etmek, bulut yapmak imandır. Allah bana şeyhimle hidayet etti iman, şeyhim bana hidayet etti şirktir. Hatta şeyhinin vasıta olmasının da Allah'ın fazlu kereminden olduğuna inanması, Ali himmet sahiplerinin itikadıdır. İnna Allahu Teala yuhibbu avalil humemi Şüphesiz ki Allah Teala himmetleri ali olanları sever. Şeyhinin himmetini Allah'tan yine şeyhin himmetiyle ister. Zira Allah şeyhi vasıta etmese şeyh himmet edemez. 32. Şeyhinden başka her şeyi unutup Hayalden hakikate varıncaya kadar iç içe girmek ve Allah Teala'dan feyzi dilemektir. Bu keyfiyete rabıta denilir. Bu edep başlı başına mustakil bir yoldur. Hayali ile mürid imkan buldukça korkmadan, evhama kapılmadan şeyhini kendine bir çadır yapar. Kendisini nurdan olan o çadır içinde hayali ile tasavvur eder. Diğer taraftan tüm ibadetini Allah'a tahsis eder. İlahi ente meqsudi ve ridâke metulûbi Ey benim Rabbim! Her şeyden münezzeh olan mabudum Asli olan maksadım sensin. Senin benden razı olmanı dilerim, der. Tüm hal ve hareketlerinde buna devam eder. Bu hal önce hayali olur. Burada üç tavsiye var. Bunlar, Ghafz-ı Azam'ın bize özellikle öğrettiği edeplerdir. a. Ansızın çeşitli ışıklar, sesler, nurani ve keyfiyetsiz şeyhin ruhaniyeti görülebilir. O anda cezbe, korku kalbe gelir. Geldi ise heyecan, korku ve evhama kapılmadan, bulunduğu halin müşahadesi üzerine devam eder. Bu hal tedavi edicidir. Ondan korkmamak gerekir. b. Çirkin suretler ve o suretlerin çirkin sesleri, döver, bağırır, korkutur cisimler görülebilir. Bunlar nari suretlerdir. Yine bundan korkmadan, heyecana kapılmadan, şeyhin ruhaniyetinden istimdat ederek, Tövbe suresinin son iki ayetini okumakla vücuduna, etrafına üfürmektir. c. Akli muvazeneyi bozacak kadar derin düşüncelerden, hayali konuşmalardan sakınmakla, evham ve hayale yol vermemekle, rabıtaya devam etmek gerekir. 34. Şeyhin tarif ettiği rabıta ile, emrettiği zikre devam etmektir. Şeyhin tarif ettiği rabıtadan sonra, hayali bir dinleme ile, kalbi Allah, Allah der. Kulağı ile kalbini dinler. İki kaşlar arasındaki hayali gözü ile, Rabıtaya devam eder. Böylece fena makamına muvaffak olur.